Perişan Efend'ler, sevgiler, saygılar, mümmetler Dinleyiciler, radyoların tek arkası yarın komedi programı Perişan Efend Radyoda Türk sinemasını sunar Hadi <gülüyor> dinleyin dinleyiciler Geçen bölümün sonu Uzatmayınız rica edeceğim Taci Beni için çağırdınız? Size, sizi çok sevdiğini zannettiğiniz telat ilgili Şok gerçekleri açıklayacağım Taci'nin yayın yönetmenliğindeki haberler Az sonra. Aman Allah'ım. Yoksa, yoksa telat öyküz mü çarptı? Söyleyiniz ne oldu? Telat'ım öldü mü yoksa? Yoksa trafik canavarı mı? Evet, evet kaza değil mi? Telat'ım öldü değil mi? <gülüyor> Abo, gitti telat'ım gitti. Karı topraklar aldı telat'ımı. Oy ben ne diyeyim şimdi? Tamam halen Efendi. Ay. Cılkını çıkardınız. Maalesef telat ölmedi, yaşıyor. Ancak keşke ölseydi. Niçin Taci Efendi? Ay bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Nalan. Bilin rica edeceğim Taci, söyleyin ne olur. Pekala söylüyorum. Dokuzuncu bölüm. O çok sevdiğiniz Talat, şu anda bir bayanla, mahallenin bakkalı sinekli bakkal amcanın bakkalında. Hayır, hayır size inanmıyorum. Çirkin bir iftira bu, bu iftiraya inanıp oraya gitmeyeceğim. İnanınız doğru Nalan, ben size hiçbir zaman yalan söylemedim, hiç söyler miyim? O Telat denen uyuz sizi aldatıyor. İnanmıyorsanız sinekli bakkala gidiniz. Hayır Taci Efendi size inanmıyorum. Hemen Telat'ın cebini arayacağım. Ve gerçekleri öğreneceğim. <gülüyor> Cebin arayamazsınız, çünkü cep telefonu şebekeleri henüz icat edilmedi. Telat'ın cebi dediysek cep telefonu değil, Telat'ın ceketi burada. Onun cebini kastediyorum. Biliyorsunuz bu gibi durumlarda erkeğin cebinde muhakkak bir ipucu bulunur. Yüzük, resim, düğme, kumaş parçası, parmak izi, bisiklet, stepne falan işte. Nalan Telat'ın cebini arar fakat bir ipucu falan bulamaz. Ancak içine bir kurt düşmüştür Nalan'ın. ...ve hemen Sinekli Bakkal'a gider. Bu arada Telat olaylardan habersiz. Bir iki şey almak için Sinekli Bakkal'a gelmiştir. Merhaba Sinekli Bakkal amca. Bir kalem, bir defter, bir de çikolata alacağım. Peki şu Telat efendi hemen veriyorum. Ah, Telat! Şükürler olsun buradasınız ve yalnızsınız. Aa, bir tabi Aa. Nalan, ne bekliyordunuz ki rica edeceğim. Şey... Zaten haliniz. <gülüyor> tamam tamam Nalan o anten tacı sana Talat sinekli bakkada yanında bir bayanla dedi değil mi Nalan? Evet Talat aynen öyle dedi. Peki, peki siz bunu nereden biliyorsunuz Talat? Rica ederim Nalan bırakınız da bileyim. Bilirsiniz dokuzuncu isim çok kuvvetlidir Nalan. Ula Uşuğum haçan niye yalan konuşuyorsun? Nalan kızım Talat Uşuğum doğru konuşmayı. Haçan biraz önce radyodan dinledik. Şey, evet Nalan, radyodan dinledim. Benim dokuzuncu isim falan yok. Benim 8 hissim de yok. Yani bende hiç mis yok Nalan. <gülüyor> Önemli değil Telat. Böyle olmadığını hissetmiştim zaten. Biliyorsunuz benim burnum iyi koku olur. Oh, Nalan, sizi, sizi ne kadar özlemişim. Kaç haftadır görüşemiyoruz Nalan. Evet Telat. ...bu Perişan Efem Türk filmi yapmasa hiç buluşamayacağız. <gülüyor> Biliyor musunuz Nalan? Mef'ulü mef'ulün mef'ulün mef'ulün mef'a'lün mef'a'lü fail f'a'lü meç'ulün Nalan. <gülüyor> Ay ah, ne kadar hoş Telat, şair fuzuli gibisiniz. <gülüyor> evet Nalan, ben fuzuli hayranıyım. Neyse, bugünümüzde böyle fuz'ulü şeylerden bahsetmeyelim Nalan. Ay Telat Şeker'im, <gülüyor> demek buradaydın. Ben de her yerde seni arıyordum hayatım. Buluşma yerimize gelmeyince merak ettim kız. Aa <Gülüyor> oh Hayır, gözlerime oh. inanamıyorum. Kim bu şıllık telat? Çabuk söyle bana kim <Gülüyor> bu telat? Ne bileyim tanımıyorum Nalan. Ama bir dakika <Gülüyor> sorayım isterseniz. Affedersiniz bayan, kimsiniz siz Allah aşkına? Ne istiyorsunuz bizden? Rica edeceğim. Doğru mu bu duyduklarım telat? Vay armut vay. Bunu ...faysal derler, o ağzını cart diye yırtarıp seni Ayşe teyze bile kurtaramaz. Ya, zaten Ayşe teyze cıtlara değil, cıtlara bakıyor bayan. <gülüyor> Demek Ayşe teyze cıtlara bakıyor. Nalan gitme. Ah, gitme Nalan her şeyi açıklayabilirim. Yeşil'in kim olduğunu, memursan bunu, yolsuzlukları. Evet Nalan gitme açıklayabilirim. Bir dakika Nalan dur Nalan. Huzur etme Nalan. Telat telat sen fişini almay mısın uşağım? Başlatma lan fişine moruk. Ama niye öyle diyorsun? Yapacaksın alışverişini alacaksın fişini. Devamı gelecek bölümümüzde. <Gülüyor> Yazar. Ömer Pekin oynayanlar Ömer Pekin İbrahim Karat, Fatih Tıngır Serpil Pekin Teknik yapıp Ömer Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler